Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bugün yaşadığımız dünyada Müslüman olarak fertlerin ümmet olarak da Muhammed aleyhissalatu vesselamın ümmetinin geldiği nokta bulunduğumuz konum ele alındığında çok rahat bir şekilde Müslüman olan veya olmayan herkesin mevcut afet görüntüsünü tasvir etmesi, anlatması kolay. Suriye'de ne durum var? Irak'ta ne durum var? İran ne oluyor? Arap Yarımadası ne oluyor? Yemen ne hale geldi? Orta Doğu bütünüyle nasıl bir barut fıçısı haline geldi? Doğu Türkistan'dan ta yukarı Çeçen'ye kadar olan bölgeler, Balkanlardaki Müslümanlar, Afrika'da açlık, sefalet, dağınılmışlık, parçalanmışlık veya herhangi bir İslam toprağında Müslümanların bir Enkaz görüntüsü veren pozisyonu herkesin anlayabildiği, burada tekrarına gerek olmayan esef verici bir manzaradır ne yazık ki. Ancak bir başka açıdan bu mevcut geldiğimiz durumu, son durumu bir başka pencereden, değerlendirmek zorundayız. Allahu Teala'nın takdiri onun dinini ve mümin kullarını koruması ayrı bir mesele. Dünü de esasen bütün ayrıntılarıyla Allah biliyor. Yarını da Allah'tan başka bilebilecek yoktur. Biz kullarız. Bu günün nöbetçileriyiz. Ancak biz dünkü nesilden bir İslam emaneti aldık. Yarınki nesilde bizden bir emanet alacaklar. Bugün örnek olarak ele alalım. Yemen perişan baştan sonuna kadar deprem görmüş bir kasabayı andırıyor. İnsanlığın en eski medeniyet merkezlerinden birisi, bir viraneye enkaz moloz çöplüğüne dönmüştür. Ancak o yukarıdan uçakla seyredilen harabeye dönmüş o toprak parçasını, iyi bir siyasi çalışmayla bütün Müslümanlar el birliği yaparak bundan yüz sene öncesinden çok daha mamur hale getirmeleri mümkündür. Binalar yıkılır, yollar bozulur, yenisi yapılır. Altyapısıyla çok daha güzel şehirler de olabilir Allah'ın izniyle mümkündür. Örneği var bunun. İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya ve Japonya bugünkü Yemen'den çok daha kötü durumdaydılar. Çok daha kötü ama. Almanya ve Japonya, İtalya Fransa yıkılmış, perişan olmuş, çadır bile kurulamayacak yerlerdi. Yani Japonya'da atom bombasının etkisiyle canlı ot bile kalmayacağına dair korku oluşmuştu. Bugün ise dünyanın en uygar, en sosyal, en medeni, en mamur ülkesi olarak Japonya görülüyor, Almanya görülüyor, Fransa o yarayı kapattı ama hiçbir zaman, insan üzerindeki insan beyni üzerindeki iman aşısıyla oynanmış afetin afete dönüşmüş pozisyonun ıslah edilip yeniden iyi bir insan iyi bir iman davası oluşturulması gibi bir şey mümkün o değildir çünkü bir nesil gidiyor. Bu nesil de imanı Allah'a ve ahiret gününe imanı, peygambere imanı, bir sonraki kuşağa taşıyan hücredir. Nesil dediğimiz şey, herhangi bir şekilde kendi kendine kalacak bir durumda değildir. Bir sonraki kuşağın anneleri babalarıyız biz, imani meseleler olarak da. Yani bugün ölmüş anneler babalar olsaydı, bir önceki çağda, bizim babalarımız annelerimiz bugün biz olmayacaktık aynı şey iman içinde geçerlidir dolayısıyla olaylara topraklarımızın Irak'tan Yemen'e kadar Suriye'ye kadar Doğu Türkistan'daki görüntüleri itibariyle sadece uçaklarla bombalanmış bombalarla yıkılmış dinamitlerle parça parça edilmiş görüntüsü açısından bakmıyoruz olaya bunun afet olduğu tartışılmayacak bir şey zaten yani insanlık tarihi boyunca bu kadar büyük ve yaygın bir afet görülmemiştir. İslam dünyası ekseninde sadece bakıldığında birinci ve ikinci dünya savaşından çok daha büyük yayılmış bir afet yaşıyoruz. Yani ikinci dünya savaşı boyundaki perişanlık bugün sadece orta doğu üzerinde vardır ne yazık ki. Ağlanacak bir hal. Ancak bir başka pencereden nesilden nesile İslam'ın taşınması açısından yarın ki nesle taşınacak İslam'ı dert etmek penceresinden bugün ele almamız gerekiyor belli başlıklar açarak eğer Allah'ın inayeti gelmez Müslümanlar da eyvah bu Yemen'in binalarının çökmesinden san'anın ıssız kalmasından daha büyük bir afet. Yani ümmeti Muhammed'in Kur'an imanını, Resulullah imanını, Allah düşüncesini bir sonraki nesle nasıl taşıyacağına dair büyük bir endişemiz var. Deyip bir hamle yapılmazsa, Müslümanlar hala senin grubun benim grubun, senin büyüğün benim büyüğüm diye, ümmet olmanın altındaki bir kademede bile olmayacak kadar, ayrıntı ve gereksiz işlerle enerjilerini israf ederlerse, maazallah, maazallah, maazallah, Musa aleyhisselamdan sonra, Tevrat'la ve Allah'ın şeriatıyla oynayan Yahudiler, nesli yüzünden, bir sonraki nesil, Musa aleyhisselama indirilmiş hakiki dini, hakiki şeriatı göremedikleri için, bugüne kadar hep uydurulmuş, eğdirilmiş, büzdürülmüş, çarpıtılmış bir şeriatı, Allah'ın şeriatı diye insanlara ve çocuklarına gösterdikleri manzara, tehlike, la Allah ümmeti Muhammed'in üzerinde de olacaktır. Bu sebeple bugün Müslümanların yıkılan Yemen'indeki, San'asındaki, Suriye'sindeki, Şam'ındaki, Irak'taki, Bağdat'taki, Basra'daki veya filan yerdeki e, afet olarak algıladığımız binalarından, okullarından, hatta ve hatta camilerinden önce Müslüman nesillerin zihinlerindeki büyük perişanlığı ve dağınıklığı afeti tahlil etmemiz lazım. Kesinlikle Müslümanlar vakıfları ve büyükleri alimleri yöntemiyle bir araya gelip bu afete çözüm üretmelidirler. Aksi takdirde, Yahudilerin başına gelen, neuzubillah, e, müminlerin de başına gelir, ama Allah'ın hesabı, nasıl Allah'ın şeriatını, Musa aleyhisselam daha henüz bu dünya toprağında, iken oynamaya başlayarak, perişan eden, tahrip edilmiş hale getiren Yahudiler, bugüne kadar gelen bütün Yahudilerin, e, lanet sebebi olarak dirilecekler. Bugün Allah'ın şeriatını, Baştan sona kadar tıpkı Ebubekir radıyallahu anhın Medine-i Münevvere'de koruduğu gibi koruyamayanlar da kıyamet günü büyük bir vebal içinde olacaklardır. Neuzübillah. Belli başlıklar açalım ki toplaması kolay olsun. Bir, bugün insanlık tarihinin en yaygın ve en uzun süreli bir din savaşı yapılmaktadır. İsmini verdiğimiz ülkeler Somalis'inden, Nijerya'sından, Yemen'inden, Suriye'sinden, Doğu Türkistan'ından, Çeçenistan'ından, Dünkü Bosna Herseyi'nden vesaire. Bütün İslam toprağında 100 yıldan beri tarihin en büyük din savaşı yapılmaktadır. Eli kolu bağlanmış gibi duran 1 milyardan fazla Müslüman neslin üzerinde İslam'ı yok etme projesi uygulanmaktadır. Esasen Müslümanlar değil, İslam'dır bu savaşın hedefi. Bu çok önemli bir ayrıntıdır. Hedef Müslümanlar değildir. İslam'dır. Çünkü Müslümanların yok edilmesiyle İslam'ın yok edilmesinin gerçekleşmeyeceğini şeytan çok iyi bilmektedir. Bu sebeple Müslümanların cesetleri, camileri, şehirleri, fikirleri üzerinden İslam'ın kökleri kazınılmaya çalışılmaktadır. Bu savaş da 5 yıl içinde bitecek, 25 yıl sonra bitecek, düzelecek diyen Kesinlikle akıl dışı bir şey söylüyordur. Yeryüzünde Allah'ın murad ettiği şer ve hayır, iyilik ve kötülük, iman ve küfür, hak ve batıl varlığı devam ettiği sürece bu kesinlikle devam edecektir. Evet, bu bir dönem. Binalarımızın çökertilmesi, camilerimizin bombalanması, Müslümanların etnik kimlikleriyle bir, ara, bir arada duramaz hale getirilmeleri şeklinde devam edecektir. Bir, bir zaman sonra da bu bırakılacak. Müslümanlar hafif bir toparlanacaklar. Ee, kafirler kendi iç savaşlarına dönecekler. Müslümanlar onların asırlardır yaptıkları zulmünün hesabını soracaklar. Sonra tekrar onlar gelecek. Gece ve gündüz dünyanın son gününe kadar devam edecek. Yaz ve kış olmadan dünya olmaz. Yoksa dünya dönmez. Dünya dönmezse başımızı dağa vurur ve ölürüz hepimiz. Hak ve batıl varlığı için bu dünya vardır. Elbette Allahu Teala'dan hayır murad ediyoruz. Rahmetiyle bize muamelede bulunmasını istiyoruz ama ortada bir gerçek var. Bu gerekli. Dünya dönüyor. Döndükçe de yaz oluyor, kış oluyor. Döndükçe de gece oluyor, gündüz oluyor. Hak ve batıl bu kovalamacada var olacaklar. Birilerinin zannettiği gibi güzel bir barış sağlanıp, Müslümanlarla kafirler huzur içerisinde beraber nescafe içecekler diye bir iddia akıl dışıdır. Dünyanın niçin yaratıldığını bilmemektir. Evet, dedik ki birinci noktada, tarihin en büyük din savaşı yapılmaktadır. Bu kadar köklü biraz sonra ayrıntılarını gördüğümüz bir savaş olacak bu. Bu kadar büyük bir e, İslam üzerinde imha savaşı düşünülmemiştir. Bunun sonucunu biz biliyoruz. Allah'ın izniyle biliyoruz. Küfür boşuna uğraşıyor. İblisin bütün yatırımları boşunadır. ''İnnerledîne kafaru veyesuddûne an sebilillah'' diye başlayan ayet çok açıktır yani e, allah Teala'nın dinini engellemek için, şeriatımızın, yeryüzün hükümranlığını yok hale getirmek için yapılan bütün küfür yatırımları, hasret olarak kafirlerin üzerine çökecektir. Bu yaptıkları yatırımlara rağmen, onların hasretiyle sonuçlanacaktır bu iş. Ahirette değil canım. Ahirette zaten öyle. Dünyada da böyle biz ağlayacaksak, yahu nöbetimiz, niye Fatih'in İstanbul'u fethettiği güne rastlamadı da, bugüne rastladı diye ağlarız ağlarsak, Allah'ın dini açısından, kafirlerin istediği, hiçbir zaman olmayacaktır. Dünya böyle dönmeyecek. Şu anda, biz, çihat kelimesini kullanma, çihat kelimesini kullanma, diye, kendi kendine, bir baston bulup bastonun arkasına saklanacak kadar ödlek eğitimcilere mahkum bir döneme geldiğimiz için bu olaylar böyledir. Bir kardeşim beni ikaz etti. Senin derslerin dedi, İngilizceye tercüme ediliyor. Batılı istihbaratlar belli kelime yüklemesi yapıyorlar. Mesela cihat kelimesi yüklüyorlar tarama makinalarına. Onların İngilizce diline tercüme ettiğinde sen onların dilinde... Cihat kelimesi karşılarına çıkınca seni hemen terör listesine alırlar dedi. Yani dikkat et aman ne olarak tercüme edeyim onu dedim. Yani dinimizi yaşama gayretlerimiz filan desen dedi. Ben sakin öyle denemez mi dedim. Çünkü Allah'ın cihat dediğini ben başka bir şey diyemem. Din politikası mı diyeceğiz? Ne diyeceğiz buna biz? Ya Allah cihat demiş. Namaza ne diyeceğim? Jimnastik mi diyeceğim? Nasıl namaza jimnastik diyemem? Cihada da cihattan başka bir şey diyemem. Allah'ın izniyle kafirlerin cihat kelimesinden korkması akıllıca bir iştir. İyi düşünüyorlar. Müminler biiznillahü teala cihadın hakkını verdikleri zaman onlar kaçacak delik arayacaklar. Şu anda kaçkan kaçak oynamaya hazırlanan yahut da meydana çıkma yüreği olmayan Nesle dua ediyordur onlar. Bu nesil devam etsin diye de, bu böyle devam etmez. Allah'ın kaderinde böyle devam etmesi söz konusu değildir. Evet, tarihin en ağır, en yaygın, en kapsamlı, en büyük zararlı akide savaşı yapılıyor. Bu savaşta yer yer müminler zafiyet gösteriyorlar. Ama bu savaş böyle bitmeyecek. Allah'a imanımız budur. İkinci, tespit edeceğimiz nokta bugün yine tarihin Medine münafıklarına munafık, rahmet okutacak kadar büyük bir algı operasyonu yapılmaktadır. Tıpkı ehli kitabın yani Yahudilerin ve Hristiyanların ellerindeki Allah'ın kitabını ve şeriatını zevklerine zarar vermeyecek hale getirmelerine benzer bir politika ile elimizdeki Kur'an ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetini batılının gözünde utanılmayacak bir nesne haline getirmeye çalışmaktadır. Buna ait çok büyük bir algı operasyonu oynanmaktadır. Bu sahnede neredeyse kafirler için zararsız utanılmayacak bir şey olsa bile Müslümanlar Allah-u Teala'nın şeriatını kendi çağlarına uydurma, kendi zihinlerine ve kafa yapılarına uydurma oyunu oynayacaklar diyeyim ben. Hani bunu kasten yapacaklar diye telaffuz etmek istemiyorum. Bu dinden çıkmaktır. İrtidattır bu. Her kabilenin, her yörenin ve her çağ insanının Kur'an'ı kendine göre ayarlamaya çalışmış olması, Kur'an'ın o bölümü o tarihi dönemde kaldı. Şimdiki şöyle anlaşılmalı deyip, modern Kur'an, ortaçağ Kur'an'ı, Geri Çağ Kur'an'ı gibi şeyler, ihdas etmeleri, nahusübillah, dinden çıkıp gitmektir. Allah muhafaza buyursun, elbette e, müminler, bu niyetle yapmıyorlardır, dememiz gerekiyor bizim ama sonuç budur, demekten de kendimizi alıkoyamıyoruz. Bu sebeple, İslam şeriatının onu şeriat yapan ve farklı yapan, beşeri sistemlerden farklı yapan pek çok konusunu ayıplı gibi algılamaktadırlar. Bugün cami kürsüsünde bile Allah'ın dini ve Allah'ın Kur'an'ı hırsıza şu cezayı vermiştir. Kadına namus iftirasında bulunana kazif adıyla şu cezayı vermiştir. Alkol kullanmanın, içmenin cezası İslamiyet'te şudur. Zinanın İslamiyet'teki cezası şudur. İslam'a girdiği halde bir insan Müslüman olduğu halde, İslam'dan döner, dinden çıkar, irtidat ederse, onun cezası şudur. Allah'ın şeriatında kadınlar evde otururlar. karnefi ف۪ي بُوْيُتْكُنَّ Ayeti Allah'ın açıktır. Veyahut da final ayetin hükmü şöyledir denemez duruma gelmiştir Müslümanların, hutbe dinlediği cuma namazında bile. Neden? Çünkü, bir asırdan fazla bir zamandır, büyük algı operasyonuyla, İslam'ın, bu çağa uymayacağı, İslam'ın hükümlerinin, Kur'an'ın, azametinin bu çağa ait olmadığı, söylene söylene, 40 gün bir insana deli dendiğinde deli olacağı gibi Müslümanlara 3 kere 40 seneden beri 3 çarpı 40 seneden beri bu Kur'anla siz yol alamazsınız Bu şeriat sizi kalkındıramaz dene dene neticede Müslümanların içinde bir Allah'ın şeriatına karşı nasipsiz nesil çıkmıştır maalesef Bu tahribat Allah'ın Kur'an'ında ayıplı bir ayet olabileceği zannedilmesi. Allahu Teala'nın borç verme ayetin borç vermekle ilgili hükkümü açıkladığı ayette erkeğe e, şahit olduğunda e, kadına şahit olmakla ilgili hükmünü beyan ederken iki tane kadın gelsin, bir tane erkek gelsin buyurduğu Kur'an'da apaçık bir ayetken ya vardır Allahu Teala'nın bildiği bizim bilmediğimiz deyip teslim olacağı halde Müslüman nesiller bunu Bakara suresinden çıkar, öbürünü Nur suresinden çıkar, bunu da Ahzab suresinden çıkar, atmayın Kur'an'dan ama bize göre üstü çizili olsun der gibi bir manzara, Maazallah, Maazallah, Kur'an'ımızdan bile neredeyse şüphe edebilecek bir nesli ortaya çıkardı. Bu sadece Kur'an'ınızdan şüphe edin demekle oluşmadı şüphesiz. Tarihimizden bizi utandırmak istediler. Çok geçmez de Sultan Fatih İstanbul'u fethettiğinden dolayı bütün Avrupa'dan özür diliyoruz kampanyaları camilerde yapılırsa şaşmasın kimse. Benim ecdadım değil onlar aslında. Biz başka Orta Asya'nın öbür tarafından gelmiştik. Biz yakın Asya'dan gelmiştik. Dedirtecekler neredeyse. Tarihi olmuş bitmiş olayları bugün bize yeniden yaşatacaklar. Müslümanlar kılıç kullanarak insanları zorla Müslüman ettiler. Diyorlar he, he, Halid bin Velid doğradı insanları deniyor. Yemen'de peygamberlik iddia etmiş bir melunla savaşmış Halid bin Velid'i insanları zorla Müslümanlığa çekti diye tanıtıyor. Burada bir oyun oynuyor şüphesiz kafirler. Bu oyunda biz ikna oluyorsak onun şeytanlığını irdelemeden önce bizim beynimizin niye bu kadar zayıf kaldığını düşünmemiz gerekiyor. Duruyor üzerinden 1300 sene geçmiş bir olay, 1350 sene geçmiş bir olay. Emeviler şöyle etti, Abbasiler böyle etti. Vay Abbasilerin işte yüzü kızarsın, Abbasiler yanlış yaptılar, Kur'an'a müdahale ettiler. Emeviler Kur'an'a müdahale ettiler, hadis uydurdular, Osmanlılar çok fena yaptılar, rezil ettiler insanlığı, İslam'ı rezil ettiler demesi, birilerinin hakları olabilir, şeytanın görevi bu. Şeytan elbette, güzeli çirkin çirkini güzel gösterecek. Ama mümin Allah'a iman etmiş insan, ahiret günü hesap vereceğine, iman etmiş insanın, bu kadar ucuz düşüncesi olmaması gerekiyordu. Neyi konuşuyorum ben? Yemen nasıl perişan oldu? Suriye'yi ne hale getirdiler? Bunu konuşmuyorum. Ne konuşuyorum? Nesil nasıl gidiyor onu anlatıyorum. Yemen Allah'ın izniyle beş senede New York'tan daha büyük bir modern şehir haline gelebilir. Hiç zor bir şey değil bu. Ama bu nesil gidince yerine gelecek nesil arızalı nesil olur. Bu nesilde imansız gider. Nauzu billah ve bu ahirette Yemen'i harap etmekten Irak'ı, Bağdat'ı baştan sona harap etmekten daha ağır sonuçlar doğurur ahirette. Nauzu billah diyoruz. Nesil sorunu açısından son durumu değerlendiriyoruz. 3. meselemiz bugün Arapça ile, Arap dili ile başarılı bir savaş yapmışlardır. Onlar açısından bu savaş başarıyla sonuçlanmıştır. Neden? Çünkü biz, Arapçayı, Ümmeti Muhammed'in ortak dili olarak biliyoruz. Arapça, Müslümanlar arasındaki iletişim dilidir. Bağlantı güzergahıdır. Arapçanın, güçlü olması ile beraber, Müslümanların ortak dili olmasıyla beraber Müslümanların arasındaki ırkçılık sorunları da Allah'ın izniyle eriyecekti. Müslümanların Arapçayı ortak dil olarak kullanabilmeleri sayesinde Kur'an-ı Kerim'in ümmet için ümmet olmak için bize aşıladığı aşılar tutacaktı. Halbuki Arapça zayıflatıldı. O kadar zayıflatıldı ki, Arapların anlamadığı dil haline getirildi. Bilinçli bir şekilde yapıldı. Allah, Hasan el-Bennâ'ya rahmet etsin. Yüz sene önce, neredeyse, bu oyunu anladı, Arapçayı, Kur'an Arapçasını, hakkıyla öğrenip konuşmayı, cihat kabul etti. Bugün, Arap, ülkelerindeki Arapçanın, gramer kültürünün birikiminin, Türkiye'deki medreselerden zayıf olması, Türkiye'deki medreselerden daha zayıf, Hindistan'daki medreselerden çok daha zayıf olması, Arap nesli açısından yüz kızartıcı bir suçtur. Tefsir dersi veren, şeriat fakültesindeki bir profesörün, Arapçayı tahrif ederek konuşması, Kur'an'a hıyanettir. Ammice dedikleri halk dilini, televizyon filmleriyle, resmi siyasilerin konuşmalarıyla, resmi dil haline getirmişlerdir. O kadar ki, Suriye'nin kuzeyi ile güneyi arasındaki iki Suriyeli vatandaşın anlaşması zor hale gelmiştir. Irak'ta, kuzeyde ve güneydeki iki Iraklı ancak araya İngilizce kelime sokuşturarak anlaşabilmektedirler. Kuzey Afrika Müslümanlarının sadece Libya ile Tunus'ta, Cezayir ile, Fas'la, Mısır'la dil farkı var demeyeceğim. Libya'nın köyleri arasında dil farkı var. Tunus'un Köy batısıyla doğusu arasında dil farkı var. Bir ile bir Mısırlı anlaşmak için aynı cümleyi tekrar kullandırmak zorunda. Kur'an ortak dilimiz bizim. Kur'an'ın dili kıyamete kadar canlı tutmamız gereken bir dil. Ne yazık ki bugün Arap Müslümanlar ki yani Türkiye'de, Hindistan'da, Endonezya'daki Müslümanın zaten yani Doğu Türkistan'daki Müslümanın zaten yani bunu kusurlu Arapçayı kullanamaz, konuşamaz olmasında zaten bir sorun yok. Ama Arap denen birinin Cuma hutbesini anlayamaması. Cuma hutbesinde tıpkı Arapçadan sonra bizde Türkçe bir açıklama yapıldığı gibi Arap ülkelerinde insanlar birkaç kelime öğrensin diye cuma hutbesine argo dil sokuşturulması, ammice dil sokuşturulması, küfrün başarısıdır. Onun için, yeniden geri dönülürken, eğer Kur'an nesli yetişecekse, Kur'an'ın dilinin, Müslümanlar arasında ortak dil ve Kur'an dili olarak ortak dil, kuru bir Arapça dili olarak değil, Kur'an dili olarak ortak dil olması sağlanıncaya kadar bizim aktif bir dil cihadı Arapça cihadı yapmamız gerekiyor ben bunu özellikle iki noktada ele alıyorum birincisi Allah ulemamıza rahmet eylesin bilhassa Doğu medreselerinde ama hemen hemen Türkiye'de medresi olan her yerde bugün Ezher'de kullanılan ki İslam aleminin en büyük ilim merkezidir Arapça merkezidir Ezher'de kullanılan Arapçayı çok daha iyi, kat kat defa katlayacak kadar büyük bir başarı sağlanmıştır. Elhamdülillah. Bununla sayısı çok az olmakla beraber iftihar edilecek bir durumdur bu. İkinci nokta olarak da genç kardeşlerime özellikle ilahiyat fakültelerinde okuyan veya Arapça heyecanı taşıyan genç mümin kardeşlerime şu ayırımı yapmamalarını tavsiye ediyorum. Pratik Arapça, e, klasik Arapça. Böyle bir şey olmaz. Pratik Arapça nedir ki? Yani bizim klasi, onların klasik dediği Arapçayı, pratik bir alimden, bir Arap bilgininden öğrendin mi, sen de pratik yaptın demektir. Pratik Arapça ifadesi, asıl dilin aslı olan, Kur'an'a saygısızlıktır. Yani pratiği olur, yani kaymağı var, tortusu var demek gibi oluyor bu. Evet, kastedilen bu değil şüphesiz. Ama madem bunu biz, çok ciddi bir cihat meselesi. Yani dil cihadı diye bir cihat noktasında görüyoruz. Müslüman olarak Arapçaya talip oluruz. Pratik Arapça, hosteslik mi yapacaksın? Ne yapacaksın pratik Arapçayı? E, Kur'an'ı anlamadıktan sonra Arapça ne ha ticari maksatla zaten ticarete biz bu konuda e, itirazımız var. Bir ticari konu değil cihadi bir konudur bu Allah'ın lütfuyla. Evet. Üçüncü başlığımızda bu Arapça nesillerde kaybedilmiştir. Ne yazık ki Arap ismiyle anılan diyeceğim. Başka bir seviyesiz kelime kullanmayayım. Arap ismiyle anılan ülkelerde çok daha kötü durumdadır. Çok daha kötü durumdadır. Orada da, e, burada da dünyanın her yerinde Kur'an kitabımdır diyenler Kur'an'ın diline sahip çıkmalıdırlar. Allah'ın izniyle. Dördüncü noktamız bugün, yani Yemen'in, Sana'nın, Aden'in harap edilmesinden, veya işte filan yerin, bombalanmasından daha aşağı kalmayacak, risk olarak belki, daha riskli olan bir başlığımız da, bugün, yemeği içmeyi, gezmeyi, ve cep telefonuyla konuşmayı, hayatından değerli hale getirmiş, bir nesil oluşturulmuştur. Şehvetlerine ve lezzetlerine, tapınan bir nesildir bu. Cips yemek, kola içmek, gezmek, eli cebinde gezmek ve cep telefonu kullanmak. Ölme bile niyeti yok. Evlenmek bile düşünmüyor. Çocuk sahibi olmak, zengin olmak, para kazanmak, Bunlar hiç aklına gelmiyor. Aklına gelen ne? Bir, yemek. Ama oturup da güzel bir pirzola değil yiyeceği şey. Paketlenmiş bir şey olsun ne olursa olsun. Reklamı olan, televizyonlarda, sokak billboardlarında reklamı olan şeyleri yiyecek. Mide. Ve giyecek. Giydiği de bir beyefendi kıyafeti olmayacak ama. Ya dizleri yırtılmış bir kot pantolon olacak ya da belini bile örtmeyen, küçücük bir ceket giyecek. Eskiler onu yelek olarak bile giymezdi. Yani kolları 5 santim geride olacak, illa dar olacak ona. Ya düğmeleri yakasından bir ceket giyecek, ya da en altta bir düğme var, hiçbir şey örtmüyor, kapatmıyor, öyle bir eğri büğrü bir şey giyecek. Çorap giyecek, ama çorabı ayakkabısından küçük olacak. O çorabının, küçük dar, Böyle terlik gibi bir çorap olduğu görülsün diye de pantolonu 10 santim yukarıdan kesilmiş olacak. Bir ucube nesil. Yani giyin giyme zevki var derken şöyle iyi bir kumaştan takım elbise giymiş ütülü. Aman Allah'ım bunlar salih insanlardan sayılacak artık yani ütülü beyefendi kıyafet giyiyor gömleği yeleği. Zaten hacı kıyafeti tarif ettim ben şimdi böyle giymez genç. Ayakkabı giyecek, ayakkabısının ucu çekiç ucu gibi. Yani birine vursan ayağa delincek adamın. Nasıl yürür o ayakkabıyla? Yerden 10 santim yüksek topuğu olacak. Bir enteresan. Yani giymeye düşkün, yemeye düşkün diyoruz da, bu oturup kuru fasulye yese, helal hoş olsun. Şöyle oturup bir kilo et haşlama yese, ona da bir şey demeyeceğim. Doktorların yeme dediği ne varsa ona düşkün içme dediği ne varsa gazlı içecek ona düşkün. Bir beyefendi gibi ya ayağını soğuktan koruyacak bir terlik giymek yok. Ayağını böyle bir papucun ucuna takacak pat pat yürüyecek. Bir afet görüntüsü bunlar. Gezecek. Nereye gidiyorsun? Dayını, halanı, amcanı ziyarete mi gidiyorsun? Yok, arkadaşlarla geziyor. Geziyor. Sabah çıkıyor, akşam kedi gibi eve dönüyor. Gezmenin de bir anlamı yok. Müze mi geziyorsun? Ya bir, bir deniz görmeye mi gidiyorsun? Yok geziyor. Nereye gidiyorsun? Gezmeye. E, nereye gezeceksin ama? E, devlet nereye yol yaptıysa oraya. Yol eskitme uzmanına dönmüş bir nesil çıktı. Cep telefonu nasıl kullanıyorsun? Niye kullanıyorsun? Böyle bir cevabı da yok bu soruları. Ne bileyim niye kullan? Kimi aradın? Bir arkadaşı. Ya Kim bu arkadaş? Tanışmıyorsun. Festen tanıştık. Feste yani Osmanlı'ya gelen şu külahın fes'i değil başka bir fes. Yeni çıktı bu fes. Fesi kafasına geçirmiş. Festen tanıştık diyor. Ya bu bu kimdir? Casus mudur? Düşman mıdır? Dost mudur? Bilmem. Tanışıyoruz. Bir afet bu. Nesil gidiyor. Elbise giyme zevki kaybolmuş bir nesil var ortada. Yemeği midesini doldurmak için değil, taklit için yiyen içtiği şey sağlığına zarar verse bile, filmlerin arasında reklam olarak kullanıldığında, onu etki eden şeyi içecek. İnna lillâhi ve innâ ileyhi Yemen harap oldu, doğru. Müminin çocuğu da harap oldu ama. Mümin nesil de gidiyor. Ve dördüncü büyük sorun. Yeryüzünün, en alt katmanına kadar 3.500 metre kökleri salınmış bir ağaç düşününüz. Mesela bir ağacın olsa olsa kökleri 20 metre gider aşağıya, davaza gitmez, havasızlıktan orada büyümez zaten. Ama bir ağaç düşünün ki 5.000 metre kökleri aşağıya kadar gitmiş. Ya bu ağacı nasıl kaldıracaksın? 5.000 metre toprağı nasıl kazacaksın? Müslümanların son 20-30 yıldır aralarındaki gruplaşmalar, ayrılıklar böyle bir ağaca dönüştü. Yemen bombalanmış. Kuzey Irak bombalanmış. Basra harap olmuş. Ya bunlar yapılır şeyler. Bu ağacı, kim kurutacak ya? Ümmeti Muhammed birbirinin arkasında namaz kılmasa hale gelmiş. La Allah. Sen filan sahibi seviyorsan ben onu sevmiyorum artık diyecek hale gelmiş. Bu ne büyük afettir ya? Herkes kendi koltuğunu sağlamlaştırmak için o koltuğu ona veren hocasını Peygamberden sonra en büyük adam haline getirmiş. Ümmetimizin içindeki bu derinleşen ve toprağın en alt katmanına kadar kökleri uzanan bu ayrılık fitnesi, herkesin kendi grubunu tapınılacak bir put hale getirdiği düşünce, yahu hakikaten çok kötü bizimkiler hariç. Herkes böyle yapıyor. Bir bununki böyle yapmıyor. Bir bu, bu, bunun grubu hariç zannedersin. Herkes çünkü birlikten bahsediyor. Nasıl ama? Gelin bana gelin birleşin. Bana gelmeyen ayrılıkçıdır." diye öbürü de öyle dediği için bir daha bir araya gelinmiyor. Bu topraklarımızın üstündeki camilerimizin yıkılmasından, harap edilmesinden daha büyük bir fitnedir. Daha büyük bir beladır. Bunun içinde müminlerin oturup projeler üretmeleri lazım. Daha fazla derinleşmeden bu fitnenin bu ayrılığın bu ayrılıkçılığın bu bölünmüşlüğün bu gruplaşmanın daha fazla derinleşmemesi için la ilahe illallah Muhammedur Resulullah sözünün cennete girmek için yeterli olması gerekiyor. Allah cennetini veriyor la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyene şarapçı bile olsa. Şarapçıya şu sene zina yapmış, tövbe etmiş biri olsa bile, bu kelime-i tevhidin bedeli cennettir. Ama, bir grup Müslüman, sabaha kadar o kelimeyi söylesen bile, onların grubuna katılmadıkça, sana cenneti uygun görmüyor. Bahsettiğim afet budur. Nehuzü billahi Teala. Biz, kafirlerin mescidi aksamıza yaptığı, tahribatı konuşurken, şunu düşünmüyoruz. Ya bu mel'unu Allah helak etse bir gün, kuruyup gitsin. Bunlar zaten dedeleri maymun olmuştu bir gün. Yeniden bunları Allah maymun etse ki, zor mudur Allah için bunları bir kere daha maymun etmek? Maymunda bunlar ormana kaçsalar hemen, oradaki ormanlara kaçıp gitseler, nereden korkarım biliyor musunuz? Ondan sonra Kudüs'ü sen mi idare edeceksin, ben mi idare edeceğim, filancılar Kudüs'e gelinmesi caiz mi, değil mi kavgamızdan, 60 senedir Yahudinin öldürdüğünden fazla Müslüman birbirini öldürür herhalde geliyor bana. Afet budur işte. Nasıl namazdaki hatalarımız için sev-i secde yapmamız gerekir diye düşünüyorsak, bu hatamızın da Seyyus Eccdesi nasıl yapılıyor? Tövbesi nasıl yapılıyor? Samimi bir Müslüman, birbirimizi seven bir Müslüman olmak için neler yapmamız lazım? Bunu da bir düşünmek zorundayız. Bu da dördüncü sorunumuz. Temel sorun. Beşinci sorunumuz, ihtiyar gençler yetiştirmiştir bu sorunlar. Çökmüş kafalı gençlik var artık. Hayatı taştan su çıkaracak şekilde kaliteli bir şekilde yaşama emeli dolu genç yok ortada. Büyük bir insana Sultan Fatih'e Hasan el Benna'ya, ashab-ı kiramdan birine hayranlığından sabaha kadar uyuyamayan, onun gibi olmak için didinen gençlik gitmiştir. Telefon kölesi, reklam kölesi, film müptelası, arkadaş delisi, psikiyatik vaka, bir gençlik gelmiştir. Ya ümmetinin geleceğinden vazgeçtim, onu düşünmüyor diyelim. Ümmetinin geleceğinden, ya bu, bu sonraki sorun olsun, kendi geleceğini düşünmüyor ya. Sigaranın filan yaştan itibaren seni hastanelerde çürüteceğini sana söylüyorum dediği zaman birisinin onu dinleyecek kulağı yok. Yapma. Bu filanca nesneyi kullanma deri kanseri yapıyor diyorsun. Filanca artist kullanıyor diyor. Hedefsiz, çürümüş, emelsiz, Gayesiz, heyecansız bir nesil gelmiş. Bu nesle İslam ve insanlık emanet edildiğinde gelecek nasıl olacak? Ümmeti Muhammed'in büyükleri çocuk yaşlarda büyük sorumluluklar almış kimseler oldukları halde bugün. Biz çok böyle yıkıcı bir örnek midir bilmiyorum ama söylemek zorundayım. Bir anket yapılsa, gizli bir anket. Sultan Fatih Mehmet Rahmetullahi Aleyh'in İstanbul'u fethi sana göre kaç yaşındadır dense. Yani kitaplarda 20 yaş diyor ama sen boş ver sana göre kaç yaş olur? 50'den önce kimse onun İstanbul'u fethedeceğini 19 yaşında dünyanın en büyük toplarını planlayacağını yazmaz herhalde. Bunun için de gençler kendilerinde bu heyecan, bu aşk, bu yüreklilik olmayınca menkibelere yapışıyorlar. Böyle gözünü kapatınca bin tane gence feyiz akıtan birini hayal ediyor. O sen Allah'tan, peygamberinden, Kur'an'ından alsana. Ashab-ı kiramdan alsana. Diyemiyorsun. Hep sanal dünyanın insanları umut oluşturuyor onlar için. Evlenmekten bile korkan bir gençlik var bugün dünyada. Evlenmekten korkuyor. Üniversitede okurken iş yeri açmakla ilgili büyük edebiyat yapıyor. O iş yeri tasarımına bir bakıyorsun, işte bir milyon liralık bir proje. Nereden bulacaksın diyorum, e delikanlıyız çalışırız diyor. <gülüyor> Evlen diyorsun, para yok abi, niye evleneceğiz diyor. Bütün evliliği onun harcayacağı iş yeri hayalin onda biri değil. Evlenmekten korkuyor zevkini tatmin etmekten korkan bir gençlik bu hoca seçerken dinleyeceği hocayı seçerken Müslüman gençlik bile ürkütmeyen hoca seçmeye çalışıyor ürkütmeyen hoca kim? tatlı tatlı hikayeler anlatacak ona yaşlıların nasıl cennete girdiğini anlatacak gençlere mola verdik zaten diyecek hoca arıyor sen ne biçim gençsin? Bu ümmet senin yüz sene sonra senin ürününle iyi veya kötü olacak. Kalk ayağa! Diyemiyorsun. Kalk aile beraber bir soru sormak istiyorum. Allah mağfiret etsin Necip Fazıl'ın Sakarya'sını dinleyecek, anlayacak, heyecanlanacak bir insan kaldı mı dünyada merak ediyorum. Kalk ayağı sakarya deyince ulan dere kalkar mıymış? Nereden çıktı bu? Derse nesil şaşmayınız. Büyük bir nesil erozyonu yaşanıyor. Beş noktada bunu toparladık. Ümmetin tabii ki dertleri var. Siyasi dertlerimiz var, ekonomik sorunlarımız var. Askeri sorunlarımız var. ya Onlar hep konuşuluyor zaten. Ortada bir nesil daha var. Bu nesil başka dertler yaşıyor. Bir altıncı başlık ise onu açmak istemiyorum. Açılmış kabul edilir diye umuyorum. Bu neslin bir de ibadet sorunu var. <gülüyor> Kafirler Hristiyanlığı ve Yahudiliği belli bir gün mahvete sıkıştırdıkları gibi Müslüman neslin kafasında ibadeti de önce namaza daralttılar. Namaz, ibadet demek. Namazı Namazın ardından da namazı da ihtiyarların işi bir camiye daralttılar. Halbuki bu ümmet yüzde yüz hayatın tamamını Allah'a kulluk ve ibadet yapsın diye çıkarılmış bir ümmetti. Bir afet dönemindeyiz. Ben burada bu anlattıklarım, çözümden çok, bir yorum getiriyor. Ama bunların çözümü de var. Fakat bu çözüm, bir milyardan fazla bir ümmete uyarlandığında, asırlık bir vakit gerekebilir. Bu doğru. Fakat, Melekler bizi dinliyorlar. Benim ne konuştuğum, bu beni dinleyenlerin ne dinlediği, kulaklarına ne girdiğini melekler yazıyor. Bizim çözümümüz, formülümüz şudur. Evet ümmet bir buçuk milyardır ama, ben İbrahim aleyhisselam gibi bir kişiyim bu ümmette. Ben bir ümmet adamım. Kimse olmayabilir. Ben bir ümmetim. Tek başıma ben varım ya Rabbi. Genç bir kız olarak ben varım. Bu dönüşüm, bu çürümeye karşı ben varım ya Rabbi. Filanca kulların gelirse, ne güzel cemaat oluruz. Gelmezse ben, Allah'ın bu tohumu, yeryüzünde çürümemesi için ben varım, diyebildiğim zaman, genç bir delikanlı olarak elhamdülillah bütün dünyayı ateşe vermiş olsa kafirler ben o nuru tek başıma taşıdığım sürece onların gayesi gerçekleşmeyecektir. Çünkü onlar Allah'ın dinini, şeriatını, nurunu söndürmek istiyorlar. Ben varım sönmediğiniz. Ama Allah'ın muradı gerçekleşecektir. Niye? Allah nurunun sönmemesini murad etmiştir. O benim sayemde sönmüyor. Sabah namazındayım ben. Ben umut doluyum. Kur'an'ımın anlattığı Müslümanlıktır benim Müslümanlığım. Peygamberimin çizdiği çizgidir benim çizgim sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla bana bir algı operasyonu yapamamışlardır. Benim evime de bir iznillahü teala yapamamışlardır. Benim mümin kardeşlerimle oluşturduğum küçücük grubuma da yapamamışlardır. Çatlasın küfür o zaman. Çatlasın. Ben ölürsem de ya da öldürülürsem de Allah'ın nurunu tamamlayacak bir başkası çıkacak. Ben görevimi tam yapayım yeter ki diye düşünmek zorundayız. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.